en evvel rahatsız eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhu fâhiyyiz ve onun mübarek âlinin ashabının ve esbaının ahbabının ruhu için hıcânının yapılmasına küçük büyük emek sarf etmiş masraf etmiş bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için şu eseri yazmış olan gülüşhaneci hocamızın mühendisinden teyze aldığımız ustadlarımız hocalarımızın demirle bilhassa ki Muhammed Said-i Kodlu'da hocamızın ruhu için Bir Fatiha, üç İtiası İlk Hadis-i Şerif dua ile ilgili Peygamber Efendimiz ve buyurmuş ki Efdarül Dua yerne Arafer Dua'nın en faziletlisi En hükmünü Arafet Gününde yapılan dua ve Efkaru Makut en önemliyi, benim ve tabii benden önceki Peygamberlerin söylediklerinin en hazilletici, en üstünü de "La ilahe illallahu wahtahu la shayin elektubur" diye. Manası Allah'tan gayri bağımsız yoktur. O çekdir. Şeriki naziri yok. Dua. Met dua o huve ibadet. İbadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Et dua o ibadeti. Dua ibadetin iliyidir, özüdür diye hadis içerikler var. Du'a çok mühimdir. Hepimiz çokça dua edelim. Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bir hadis şerifinde buyurmuş: "Mennem yedi, Allah'a kadim Allahu Alekmin. Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder." Duhan Allah. Ne cömert mevlamız ki istemeyene kızıyor. İsteyene kızar bu zamane zenginleri, bu dünyanın zenginleri, varlıkları, fazla istediğin zaman eee artık sende çok üretti, ben sana geçirdiler vermemiştim der, kızar. Ama Allahu Teala Hazretleri kendisinden dua etmeyen, istemeyene kızıyor. Sübhane Allah, Sübhane Halifine, Sübhane Halifine, Sübhane Hali, ne gömert istedik, istemeyene kızıyor. Onun için biz de istiyoruz. Hadis-i Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ayakkabınızın bağcığı kopsa bile Allah'tan isteyin. Yarabbi, ayakkabımın bağcığı koptu, görüyorsunuz, bir bağcık nasip et. Onu bile isteyin diyor. Demek ki, bir türlü demeden isteyeceğiz. Bir de duaların, güzel dualar vardır. Güzel insanlar vardır, güzel sözler vardır, güzel dualar vardır, güzel huylar vardır, güzel hareketler vardır değil mi? Güzel dua, haziretli dua, üstün dua, en üstün dua hangisidir? Burada duanın kendisini söylemiyor bu hadis-i de vaktini yerini söylüyor. En üstün vazinleti çok olan dua Arafa günündeki duadır diyor. Anlaşılıyor ki Arafa günü çok kıymetli bir gündür. Hangi gündür Arafa günü? Kurban bayramından bir evvelki gündür Arafa günü. Hacılar Mekke-i Mükerreme'de Arafa günü Yine de Arafat'a gelirler. Akşama kadar güneş batı gelirler. O da tazar ruhu, niyaz, gözyaşı, yalvarma, yakarma, münacat ile geçer vakitleri Arafat'ta, Arafat'ta vahve yapmak denir. Tabi Arafat gününde yapılan duaların da en üstünü nedir? Hiçbir şey yok ki, o Arafat denilen mübarek yerde yapılan duadır. allah Teala Hazretleri, cümlenizde, cümlenizde, her mevsimde, her fırsatta oralara gidip o güzel duaları yapıp o güzel günün teyzeyinden istifade etmeyi nasip ettim. Orada e, ve herkesin teryadı göttere çıkar. Böyle uğutlu halinde koca Arafat Ovası gibi bir iki bin, İki, bin, iki, bin, iki, bin, iki bin insan, bakarsınız karıncalar gibi toplanmışlar, karıncalar gibi giydiği gibi Göz yaşları işte, endere havada e, boyunları bitir baş açık, yalın yakın, biliyorsunuz tabi, ihramlı oluyor kefene görünmüş gibi bembeyaz kıyametlerde, ne güzel manzaradır ne güzel yerdir, ne hoş halde boynunu biter, ya Rabbi ben tutum çok, tutum yok. sen güzelsin e, her türlü nimetleri bize ihsan eyledin biz sana hani, güzel kuduk edemedik ya Rabbi sen ikram eyledin biz isyan eyledin, ya tutunlukta çeşit çeşit dualar var, dua ederler. En faziletli dua o zaman. Aşağıda açıklamasında Peygamber Efendimiz'in kitabı yazan Gümüşhaneli Hocamız diyor, Allah şebahatlerine eylesin, Allah sünnesinden razı olsun, bu dininlerin kitapları yazmışlar, bize getirmişler, bu ravilerin, bu hadisleri, inceliyoruz, alimlerin, ravilerin, yazanları ve siz dinleyenlerin de Allah, düşünsün. Rahmet eylesin, sizlere de rahmetini bol bol çakır çakır dökdü. Günlerin diyor, en büyük günü, hamptanın günlerinin en hazreti hangisidir? Şek ve yok, Cuma günü. Cuma gecesi, perşembe akşam ezan okunduktan sonra başlar. Cuma günü akşam ezan okunduğu zamana kadar günlüğü devam eder. Cuma demek ki geceden başlıyor, merşembe gecesinden başlıyor. Erdemmenin akşam namazı üzerinde okunduğu vakitten başlıyor. Cuma günü, cuma namazı kurduğundan sonra ikinci namazı kuruluyor. Akşam namazı kurduğunca <gülüyor> cuma bitiyor. O zaman cumartesi başlıyor artık. Eskiden akşam namazıyla <gülüyor> da de değişildi e, Hatta o eski Alaturka saatte de öyledir. Akşam 12 olur saat. Ondan sonra günler başlar. Cuma günü en üsttür. Gün. Yılın en üstün günü, en fazileti günü hangisidir? Yılın en üstün günü de Arap e günü. allah günüdür. Teala Tarih Hazretleri Arap'a yapılan duaları kabul eder. Ondan sonra ertesi gün bayram günüdür ya, bayram gününde devecileri bile affedermiş. <gülüyor> Halbuki deveci yük taşıma geldi oraya, hac etmiyor, bir şey yapmıyor ama yani para kazanacak diye develer için getirdi, onları bile affeder. Kul hakkının da hakkı bulduğuna dair ribayetler var. Ama nasıl kul hakkıdır? Kul burada sağ, salip. biliyorsun, biliyorsan, Sen de ondan aldığın şeyi ona vermemişsin, orada dua ederim, affettirim, yanıma ker kalırmam. Çok yanlış bir şey. Var. Kul hakkı nasıl affolur? Sahibi göçmüş, mirasçısı kalmamış. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Sen canını vereceksin o mı o kul hakkından kurtulmak için. Uğraşıyorsun, iziniyorsun ama ne çare, ne bileyim. 20 sene önce bir adamın birisi bana bir kahve içermişti, Aradan bulamam. 20 sene önce bir adam bana bir büyük iyilik yapmıştı, bir şu kadar para vermişti. Al bunu demişti, elin genişlediği zaman verirsin demişti. Şimdi arıyorum, deli divane oluyorum, bak adam ortada, bilmiyorum elini. Adamın şey, parası yanımda kaldı, Böylelerini Allah affede onu memnun eder, affeder. Ama ödeler, yoksa elinde ödeme imkanı varken hainliğinden ödemiyorsun, orada dua edelim, ödelerim nasıl olacak, öyle şeydir. Allah Teala Hazretleri her şeyi bilir. Allah Teala Hazretleri insanın gönlüne bakar, aklına bakar, içinden geçirdiği duygulara bakar, dış şekline, boynun kotuna, top kol kotunun güzelliğine, elbisesinin güldünlüğüne, mevkinin bakanlıklarının yüksekliğine, acekline bakmaz. Demek ki dua, böyle arafa gününde dua kıymetliymiş, bayram gününde de çok kıymetliymiş, kurban bayramı günü. O kurban bayramı, neden bayram ediyoruz biz? Çok kıymetli bir gün olduk. Bu günlerin kıymetini bilelim. Allah'u Teala Hazretleri o günlere seyahatle afiyetle hepimizi ertesin, o mübarek yerleri, ziyaretleri düşünmemize nasip eylesin. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği sözlerin en fazla etkisi de, La ilahe illallah, vahdehu la şerife lehu sözüdür diyor Peygamber Efendimiz. Bu sözü ilah edelim. La ilahe illallah. Hiçbir mağbud ilah yok. Ancak Allah var. Sadece tek Allah var. Demek ki. o bir tekdir demektir. Onun la şerife lehu ortağı yoktur demektir. İnsanların çoğu bilmiyorlar. Yanlış yollara gidiyorlar. Kimisi iki ilah demiş. Eski İranlılar, güzel düşkülüler. Nur Tanrısı, haşa, zülmet Tanrısı, iyilik Tanrısı, köpülük Tanrısı. Efendim, bilen bilir. Öyle şey yok. Efendim Yahudi şeyler, Hristiyanlar demişler ki, Efendim, e, baba, oğul, ruhul kudük. Öyle şey yok, nesnesi yok. İntehu خَيْرَا Ey Hristiyanlar! Bırakın bu saçma sapan sözleri, bu sizin için daha hayır. Allah'ın birliğini itirar edin. Hristiyanların içinde bir zübre var, muhterem cemaat. Müslümanların tesiriyle veyahut eski kitapları okudukları için, yani çok eski, uydunmamış kitaplarından okudukları, okudukları için, Allah'ın birliğine inanıyorlar ve teslim akidesine karşı çıkıyorlar ve bu teslim akidesini işlemeyi elenen idaba eden katedik katedik kilisesine karşı çıkıyorlar, öteki mezarlara karşı çıkıyorlar ama katedik kilisesi bunların üstüne ordu çekmiş, yeri gelini yapmış, haza oturmuş, zaman onların ismine bağlayıp o arkından tutuşturmuş, gelisini yürüttü. Müterbiyen deniliyor bunları. Müterbiyen yani tek şeyler var. Sonra bu Üniteryan mezhebi gizli kitapları yazmışlar, bazılarını yakalayınca kilise yapmış, yok etmiş ama bazıları bazı kütüphanilerde kalmış. Sonradan sonra Amerika'ya, Üniteryan'a geçmiş, oranın bazı kütüphanelerde da Üniteryan olmuşlar. Amerika'nın bazı reis cumhurları da olmuşlar. Yani öyle şey yok, düştü ol, olmaz diyorlar. Onun için İbristiyan karşılaştığınız zaman sağlam sağlam söyleyebilirsiniz ki siz bir kere başınıza değiştirin. Böyle hiç bilet değil, durmayın. Hz. İsa, Allah-u Teala Hazretlerinin kuludur ve peygamberidir. Daha ötesi değildir. Allah-u Teala Hazretleri tektir, vardır, sizdir diye rahatça söyleyebilirsiniz. Biz, onlar bizim kültürümüzü incelediler. Onlar bizi, bizim milletlerimizi, ırklarımızı incelediler. Kürkün yanına gittiler, sen niye bu kültle beraber Efendim bilmem, arabın yanına gittiler, sen Arapça'nın ne diye bunlarla dost oluyorsun. Efendim, <gülüyor> Efendim boşluğun yanına gittiler, sen istekliyorsan gitmesin sen bulsun dediler, dediler, ne yaptılar? Müslümanları birbirlerinden kopardılar, sonra ne yaptılar? Tepelerine çıktılar, horak ediyorlar. Geziyorlar, ne yapıyorlar Müslümanların. Müslümanlar Müslümanlıklarını buluşturdular, dur birbirlerine Müslüman. Biz de Hristiyanlığı, ulemamız öğrendir de onlara hak yedi, söyler de mevkuliyet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bize buyuruyor ki, Hristiyanlara şöyle hitap ediyoruz, Hristiyanlara böyle değil, zehenn ediyoruz. Demek ki biz de onlara diyeceğiz. فَاَلَى الْاِلٰى كَلِمَةِنْ سَوَائِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَةِ Ey Hristiyanlar! Bırakın şu batın, ey ihlakları! Aramızda müşterek olan İmana gelin. Allah'ın varlığına, birliğine dönün. Burası sonradan ortaya çıkmış saçma sapan sözler. Niye? Onlara hitap etmemizi. Eğer kabul etmezlerse Bak siz şahit olur, bizim de ithalımızı yaptık, biz ihtimalarız diye. Onlara nasihat etmemizi emrediyor Allah bizim. Onun için kendi dinimizi güzelce öğrenelim. Hristiyanları, hocam huzilerin. Evetimler, güçlerin, mucizelerin, bilmem kırk maddelerin, kutfereslerin, yanlış ilhamlarını öğrenip onları hakka çevirmeye bakalım. İçimizde böyle ışıyor, ışıyor, ışıyor, ışıyor. İmanın nuru yansın ve başkalarına da o imanı açıklamaya gayret edelim. Hocam ben öyle uzaklara gidemem derseniz, uzak gitme. Evde oldu Hadi bakalım hanımla açalım. Sen cihanine geliyorsun. Hanımın kafası ne biliyor? Hadi bakalım çocuğuna aşıla, sen Müslümansın çocuğun nereye gidiyor biliyor musun, ne yapıyor biliyor musun? O seni dinler, babam dedi, niye evet, dinler, efendim şu, bilmem akrabanı aşıla, dobra dobra konuşabilirsin, güzel güzel anlatabilirsin, gelirler gösterebilirsin, çalışacaksın. Çünkü biz hocalarımız büyük kuvveti yok. Yani biz caniye gelen 300 kişiye yani. gelirse Böyle bu böyle kadar cemaat, erbihan, erbihan, erbihan değil olmaz. Gelirse anlatıyoruz. Asıl bu gelenlerden ziyade gelmeyenlere anlatmamız lazım. Çünkü bu gelenler Allah'ı bilmiş, vazifelerini bilmiş de camiye öyle gelmiş. Asıl gelmeyenlere anlatacağız, nasıl anlatsa siz böyle anlatıyoruz. Bizim gözlerimizde onlara nakledin, onların da hakkı yola çekin. Bir insanı doğru yola çekerseniz o insanın ömür boyu yaptığı her ibadetin bir yurttası sevap defterinize yazılır. On insanı doğru yola çekerseniz, o, oh, On ömür sürmüş ve sevap kazanmış gibi defteriniz sevap diye doldur. Onun için insan çekmeye çalışıyor. Hocamız Rahmetullahi Aleyhi demiş ki, bizim mühendis, genel müdür, muhteşer, bakan arkadaşlarımız vardı, Ya yani Burak'ın cümüşleri de biraz üstün ekleye insan kazanmaya çalışıyor. Yani ne demek istiyor? Duman olur elimeye çalışır, haklarını çek çekmeye, getirmeye çalışıyorum. diyor, Allah'ın varlığını, birliğini böyle insanlara tebliğ bizim vazifemiz, ilahi kelime kullar, Allah'ın kelimesini, kelamını, dinini, imanını insanlara tebliğ bizim vazifemiz, eskilerin de vazifesini uydu, bizim de vazifemiz o ama biz unuttuk, eskiler unutmadılar, ta Orta Asya'ya gittiler, Hindistan'a gittiler, Afrika'ya gittiler, efendim, Avrupa'ya gittiler. Avrupa'da bak, 8. dinçili asrıda, daha 40'ler İslam'ı tanıyıp Müslüman olmadan, İngiliz Kralı Müslüman olmuş bir de altın sütlüğe bastı. la ilâh ilâh ilâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh mâh Alımları az, yüzleri az, alımları açıp ahirete götüreceğiz. Biz nasıl olacağız? Biz Bizim halimiz nasıl evet. olacak? Dün hutbeye çıktık, hutbe okuyoruz, Arkadaşlar, Allah'a Allah'ın mübarek kullanılan birisi demekti. Hadi sizlere ödün, Nâbillâh ve İçinallâh ve İçinallâh ve İçinallâh. caminin içinde ruhunu kesemek bu üç bilin. Bize ne zaman gelecek, nerede gelecek, nasıl bir halinde Hadi bakalım, bugün gitmeye hazır mısın? Daha hazırlıyorum hocam, o kadar de var. Yola bile giderken, bavul hazırlanıyor bilmem, eşyalar vesaire vesaire. Ee, hazırlık yok. Taviyayı, aleviye, her sabah gelmiştir, ey nefis. Ey nefis, kendine ne bugün son günündür, aklını başına devşir, ona göre hareket edin. Akşama da, hadi gene kurtuldun, ölümden verdin ama bu gece son gece olacak sabah çıkacaksın sabah çıkacaksın kim böyle ölümü çok düşünürse tabii ki ceza parçalarından bir parçayoldum diyor. Ölümü düşünün, hesabı düşünün de bırakın tüm dünyanın boşmüşken şey. gezegen, bedevodu, k ve eylete, kazete, futbol, bir sürü hastalık sarmış. Bir sürü. Hepsinin bir tek gayesi var sana hakkı düşündürmeme, sana hakkı düşündürmeme. Hoca bir sanayi kurulmuş, eğlence. Sabahtan akşama bir insanı nasıl kendisini anlamadan, anileti düşünmeden, bu patlatı çal oynasın, eğlenerek, daha önce avlayabiliriz diye. Işıklı reklamlar, güzel renkli renkli eden şeyler, alıklar, sütleyici böyle şeylerle, çekici şeylerle insanları gafete çağırıp duruyorlar. E herkes böyle çalışırken emri küfür küfürü yayma dairet ederken, emri gafet rahmet gafeti yayma çalışırken şeytanın alenesi, şeytana yardım edip de sizin çalışıp dururken siz Allah'ın kurları Allah'ın dinine yardımla vazifeli insanlar niye gafet Niye gafet dururduk? Ölmeyecek miyiz? Ne Hepimiz öleceğiz. Yaşlı, yaşlılar mı gidecek önce? Yok, yok. Benim talebelerimden kaç tanesi gitti? Daha kalp ne kadar küçük talebelerimden, niceleri gitti. Komcularımdan niceleri gitti. Yalnızlık hissetmeye başladı. <gülüyor> Hayata beraber başladığımız <gülüyor> dostlarla da yollar ayrıldı. Gittikçe artıyor yalnızlığımız dediği gibi. Gittikçe bizim emsalimiz bile azalmaya başladı. Onun için aklımıza başımıza da açıp değiştirelim, gayret edelim. Biz de La ilahe illallah, Vahve ve La Selebi'ye gelip diyelim ve bu aküleyi insanlara öğretelim, buyuralım. Eğer kendi çocuklarımıza, kendi aküleyemizi veremezsen, alim izi yok. Sen evde olmadığın zaman çocuğun namaza kalkıyor, hanımın namaza kalkıyor. Sen çağırmadığın zaman çocuğun kumaya geliyor. ne işlerine tutup, nasıl bakım diyebilirim. Küçükten takip edilmez. Yalvar vermesin, nefas vermesin, ayağını ölecek, alacaksın. Her türlü tedbiri alıp, bu işi başarmak lazım. Başarılır. Evvel duai en yekulel abdu, Allahümden tan muhammede rahmetten âmeh. Ne Bu da duanın sözü hakkında bir hadis-i şerif söz olarak söylenen yani çeşit, yapılan çeşitli duaların içinde en güzel olanı, en faziletli olanı hangisinin, şuymuş, kulun Allah'ın sarhası, ümmet Muhammed'e rahmet-i medenesidir. Ya Rabbi, ey Allah'ım ümmet Muhammed'e rahmet eyle. Rahmeten, i Umumi bir rahmet ile rahmet eylesin. diye dua edin. En güzel dua. Şimdi Ümmetü Muhammed kim diyor? Ümmetü Muhammed, evet, eden, getiren, Ümmet Muhammed Efendi, Peygamber diyor. Nasıl bilgeler? Geriye işaret getirer, İslam giren herkes. Münahküsü, Münahküsü, Münahküsü, Münahküsü, Alçayı, Üçü, İki, Birisi, Dördü, Eşnab olduğu şey birisi. Münahkere Muhammed kim? E peki Münahkara da dua edecek mi? Bu dua ona da giderse olur mu? Biraz Allah rahmet ederse birazdan döndür onu iyi kıl onu. Hadi. Ne işimiz? Birazdan dönsün. Keşke benim sevdiğimi sevdiğim sevdikimle alıcı ha, dönmüş hemen kısa icalar. Keşke herkes bizim bizim yolumuza gidelirsin. İngiliz yani. onu. Bu, bu bu duayı dua la mezar okuyun Allah rahmet eylesin Muhammed'e Allah rahmet et Muhammed'e rahmet et bütün bebeke bütün bebeke dua edin tamam tamam gel mantıklı bak ben haberdarım bu hayrını iyi bildi biz sadece kendimizi kurtaracağız biz Amerikalılar Türkiye diye onu o görmüyoruz. Elimdisi sarı diye o görmüyoruz. Biz daha ne deniyoruz demek ki? Biz Zenci de olsa, sarı bemizi de olsa, kumuk bemizi de olsa hepsini hepsini Allah'ın kulu diye bağrımıza bastırıyoruz. Demek ki bizim medeniyetimiz daha güzel. Onlar bir nefse dayanıyor, kibire, onura, gurura dayanıyor, kendisini bütün görmeye dayanıyor. Biz herkese hoş görüyoruz. Herkesin iyiliğini istiyor. Ümmet-i Muhammed'in, herkese iyiliğini istiyor. Ne Afrika'daki kardeşim aşırıdan ölsün, ne Afganistan'daki kardeşim ezilsin, ne Türkiye'deki kardeşim sapıtsın, ne İran'daki kardeşim, Irak'taki kardeşimle uğraşıp bir günlerini, düşmanı bırakıp da bir günlerini kırsın? Ne çükürlük olsun, ne bu günlük olsun. İstediğiniz herkesin hayırlı bir günlüğünü. Vur onun için verebilir geniş bir sevgi, geniş bir merhamet, geniş bir iyilik duygusu taşıdığı için en güçlü dua alıyoruz. E Allah hepsine yani şey yapar mı, Allah rahmet eder mi? Allah için acizlik mi var Ne dilerse o olur. E peki, belki bazısını yapar, bazısını yapar. Sen duayı güzel et, o temizli ne yapacağını bilmiyor. Sen kulluğunu iyi bil, o Rabluluğunu daha iyi bil. Nasıl bizler öyle yapar? Ama bu bize bir işarettir, biz bütün Müslüman kardeşlerimizi seveceğiz. Hepsine ilgi duyeceğiz, hepsinin iyiliğini isteyeceğiz, mümkün de iyilik yapacağız. Yapamıyorum, yapamıyorsan duasını yap. Çünkü yapabilecek olan Allah'a dua ederler, o yapar. Sen yapamıyorsam o, Allah her şeye tabi. Diğer bir dua, Evet, dua en pes elerat beken, affı ve âliyeti bitim ya ve âkira min Bu da kişinin kendi cahsin için yapacak duaları en güzelini gösteriyor. Peygamberimiz duymuş ki. Dua'nın en faziletlisi yani en cefetlisinden diyor ki ne istesin? En güzeli hangisidir? En tefele Rabbeke Rabbinden şunu istemezdir? Ne istemezdir? El-af ve el-afiyete fi el dünya ve ahiret Af olunmayı istemezdir ve afiyet üzere olmayı istemezdir. Nerede ahiyet üzere olacağını? Hem dünyada hem ahirettir. Yani dünyada da başım derde girmesin, ahirette de başım derde girmesin. Dünyada başı derde girmemesi insanın nasıl olur? Bedeni sıhhatli olur, kalbi huzur içinde olur, içi rahat olur, gönlü hoş olur, başı dinç olur. Tamam, afiyet hepsini birden içine alan bir kelime. Hem beden sıhhatli hem ruh huzurlu hepsini içine alınır. Hem dünyada hem ahirette. Ahiretteki huzuru, afiyet nasıl olur? Cennete girersin, sefa sürersin. Daha ne istiyorsun? istedemek isten huzursuz olacaksın, mahl olacaksın, temşan olacaksın, orada da afiyetin, burada da afiyetin istemek <gülüyor> O Onun için şöyle dua edilir, yani bu hadis-i şeride uygun olarak, şöyle dua edilir, Allah'ın me-i'me-i nâne-sevîkel af-de af-de, ki dünya vel ahiret. Ya Rabbi ben sana af-olunmamı afiyet ve afiyet'i istiyorum, dünyada ve ahirette. Allah elifnesi, elifnesi, elifnesi, asrâ ve afiyete, bir dünya ve lâzâ. Bu duayı şey, devri toplu bir duadır. Kısaca neticeye götüren, en güzel şeyleri insana kazandıran bir duadır. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, fe inneki izâ uçî temruma, ki dünyasın ve uçî temruma, bir âzînde, fakat etnâhdır. Dünyada da, aynette de, affa ve afiyete nail olursan, selah buldun demek. Peygamber Efendimiz'e Allah Celle Celaluhu öğretmiş. Az sözle çok güzel manalar ifade etmek kabul edilmiş. İşte güzel bir dua. Ya Rabbi afiyet ahireti dünyada ve ahiretse bitiyor. Yani uzun boylu sayma, üzücü harmadan bitiyor. Eftal'ün kadakati el-isân. Diğer hadis geldik. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Sadakanın en üstünü dildir. İnsandır, dildir. Eşşefa'atü. Teşükkü ihel esire ve tühdünü tahdünü ihed deme ve tecrübünü ihel ma'ruze ve misane ilâ ehlike peştau arz bull İzah etmiş. Ziyaretmiş. Sadaka en üstün bir dedi. dedi. Nedir o şefaat dedi? Yani şefaat edersiniz diye bir müslüman kardeşine. Yani ona onun iyiliğine aracı oluruz ille. Böylece ne yaparsın? Çünkü gibi her esire, böyle şefaat etmek sürecinde ya hadi benim hatırım için bunu şey yapıver diye esiri esaretten kurtarır, esirlikten kurtarır. Sonra, ete taktik ve zihette onunla kanı kanın dökülmesini engellendir. Nasıl engellendir? Bir anca adam efendim, bir hata etmişti, bir hata etmişti, ceza olarak o da kısas edilecek, öldürülecek. İşte gidersin, han sahibi deken, yani bunu öldürmeyin, şeyi diyeti verilsin, isterse çünkü onlar şey yapabilir, böylece kan dökülmesine gelersin. Veyahut iki kimse birbirlerinin karşısına geçmiş, çatışırlarsa kan dökülcek. Gidersin, konuşursun etmeyin, eylemeyin, bunu affediler, bunu affediler. böylece kan dökülmesine mani olurdu. Ve tecrübeli her bir abud olan insana ilah etsin böyle tatlı sözlerle kardeşine <gülüyor> ihsan ve ilhamı ve iyi şeylerin yapılmasını sağlarsın. Yani her zaman kardeşine iyi şeylerin yapılmasını böyle sözle sağlarsın, istedilecekleri yapabilsin diye. Ve tekrarı artık sevete, normal olmayan mecbur şeylerin ona ulaşmasını engellersin yapmayın, etmeyin bile diye onun için bile uğramaya mal olur. Demek ki böylece dil pek çok hayırları yapmaya, yaptırmaya elde etmeyen, hem kendin için hem yakınların için sebep olduğundan en düştüğün sadaka dil oluyor. Olur. Dille yapmıyor. Evet. O halde demek ki biz dağdınmışız. Biz sanıyorduk ki sadece sevap olanı cebinden çıkartıp para vermekle sağladık. Demek ki dille de oluyoruz. Kaldır bir meyi öndersin, efendim, esiri kurtarırsın, iyilik yaptırırsın, ikram etkileceksin, efendim, bütün günleri engellersin, evet. hep bu dille. Koşturursun, söylersin, şey yaparsın, bu işleri sağlar. Dinimizin bu neziyetinden, tadiliyetinden istifade edemezsin. Evet. Bu için, dinimizi hayırda kullanır. Müslümanların arasında hayırların gelişmesi için kullanırız. Bu dili dedikodu'da, bilbette, kütüğünde, ters kılıkçılıkta herkese kullanmayalım. Her öyle olursa günah olur, ödeki gibi olursa şevak olur. Bazen... ...bak ne güzel bir dilerim, kötü taraftan da anlattığı şazerde. Hikayeler filan koyuyor arasına, herkes anlayabilecek gibi oluyor. Otur uçur Hanım sen de oturur. Mutfakta bulaşıp yıkayacaksın, sonra yıkar. Ben yıkarım hatta. Sen otur şuraya. şimdi bir saat, bir saat ders var edin. Hoca benim, siz de tanemezsin, oturma. Açık istihar emanet yani afet gelin. Yalan vermek bir afet. yalan bir şey, bir başka afet, kalp vermek, bir afet, Bilbet etmek bir afet, deli kodu etmek bir afet. vesaire vesaire. Anladığınız için, anlamadığınız için oradan sonra ya, yani. okudunuz. Neyse de bir bakalım. Neler yüzünden dolayı insanın başına günah yağıyor? Ne, ne sebepten günah yağıyor? Söyle sen hatırladık, sen sen sen sen hatırladık. Sen hatırladık, sen hatırladık. Sen hatırladık, Bir daha atıyalım, günaha girmeyelim. Günaha girmekten sonra bir defa okuruz. On defa okuruz, yirmi defa okuruz. Ondan sonra bu dilimizle başımızı derdet okuruz. Rükmü'nün çektiği gibi belaklıyoruz. De Şimdi de çekeceğimiz dilde, insanları ek seriyetle, yani biz insan gibi içindeyiz, civar olduğu halde ek seriyetle cehenneme ne sokacak? İki tane uygun. Bir gün, bir gün, iki de hâleti ferahat. Ek seriyetle bu dilden günah edilen insanlar, bir de şenketlerimiz tekinde kurtar, ondan bak, tepedaklar yuvarlama güvenecek. Şey. O halde bu dildi bir önleyelim. Sizler oturun, aman hanım oturun, aman! Aile sohbetlerine gidiyoruz. Hanımlar arası toplantılar yapıyorsunuz. O halde bir toplanmıyorsunuz, pastalar, yemekler de yapılıyor. Oturuyorsunuz, daha çok ayşemeyler konuşuyorsunuz. O tatlı tatlı pastalarla acı acı günahları işlemiyorsunuz. Bak okuyun bunları. Bunları ben isterseniz ayrıca bastırayım. Peki kadınlara da Böyle Bir sürede her şeyin evde bulursun. zaman bunların dışında konuşunca dememiz lazım. Müslüman hareket halinde olacak Hareket, çalışma. E, erkekler çalışsın, hanımlar odur. Hanımlar da cennete girsin. Erkekler cennete girsin, hanımlar girmesin, gelin mi? Hanımlar da cennete girsin, hanımlar da şapısın. Hanımlar da koşuyorsun, gayret girsin, erkekler girsin. اَثْقَلُ شُهَدَاءِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِذ۪ينَ فِسْمِ يُقَاتِلُونَ فِي صَفِّ الْاَوَّلِينَ Sela gelip güne bu bir rivayet daha var. Sela gelip güne gibi gelip güne demişler. Sela gelip güne yüzüne num katla yükselene ulaşır gelip lepbat güne kurası. Hola, minel celmetik ya tahakkuk ile iradduca. Ve bira tahikere rabbutu ile adlı Bu hadis şerifte hoş bir hadis-i şeriftir. İçindeki şeyler dolayısıyla insana bir tebessüm geliyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Her türlü şehitlerin en fazileti en üstünü. Erlemliyle yüpadi olur, evvel." Parkta en ön safta çarpmışlar. Tabi sen sekizinci safta çarpışacaksın. Öndeki kardeşlerim çarpışacak, çarpışacak çarpış çarpış çarpış ne olursa olacak sen arkada onları kalkan eletmişsin öyle çarpışıyor? Aklım var, mantık var. Öndekimin sevabı çoktur, arkadaki <gülüyor> En öndeki, en öndekinin sevabı çok daha hazırdır. Şehitlerin de aralarında derece farkları var, hazret farkları var. Derecesi en yüksek olan şeyin hangisidir? Baba Yiğit olaktır, en öne geçmiş, orada çarpışıyor. Ne yapıyor? Feneri Yeltebitiyle uçuyor hafını, hatta Yeltebiti. Öldürülünceye kadar yüzünü düşmandan çevirdi diye kaçmıştı. Şimdi anladınız mı Osmanlıların neden zafer kazandığı? 5.000 kişinin, 20.000 kişinin korbya sardığı, çaldırmaya gelmiyor. Mekesinden katlar büyük düşmanları bozduğunu uğratıyor. Veyahut Müslümanlar geliyor, Haçlı orduları toplamış, hücum etmişler bu Avrupa'dan şeyden. Kayaya çarpışmış, perican <gülüyor> oldukça gündeler. Müslüman harfde, pişmandan kaçmaz, ölümden korkmaz. Şehirdiği en büyük nimet bilir de ondan. Avrupalı şimdi harp etti, harp, etti, harp etti bizimle. Bakıyor ki, ya bu Müslümanlar bir acayet için korkmuyor. de yerde çekilmiyorlar. Bizimkiler bacaksız, tabansız biraz zor gördüklerden bir yere kaçıyorlar, perişan oluyorlar, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım ordu topladık, yeniledik, başta orduları yaptık, olmadık, silahlar hazırladık, olmadı. Ya bu işin kolayı var. Bu Müslümanları İslam'dan uzaklaştırırız. İmandan uzaklaştırırız, o zaman onlar da bizim gibi korkak olur, cenderme olur. O zaman sabır bakalım Kur'an'a, sabır bakalım İslam'a, Saldır bakalım efendim, Peynambar Efendimiz'e, saldır bakalım Müslümanlığın güzel hükümlerine, saldır bakalım şehitlik duygusuna, saldır bakalım cihat hükümlerine. Hindistan'da bir mezhep çıkartmışlar, İngiliz, İngilizler deyare hakim oldular ya, bütün Hindistan'a. O zaman bir mezhep çıkartmışlar, her şey var, namaz, prezilya, ses, tesbih, şekemiyle sunniy, caniye serbest oluyor. okuyor, cihaz yok. Allah'ın farzlarından birisi, emirlerinden birisi cihatsız bir olur mu? Müthmanlar seninle çantışacak, sen tutup dur, duruyorsun, dur, dur, ağırını toplayacaksın. Olmaz. E, niye cihat yok? E, İngiliz'in işine gelmiyor. Hindistan'daki Müslümanlar cihat ederse İngiliz rahat edemiş. Onun için cihatsız bir İslam öğretmeye çalışıyor. İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Anladınız mı şimdi gayri İslam? Gayri İslam, İslam'a saldıran insanların kimlere alet olduğunu İşin nereye vardığını, aslında vatanın temellerine dinamik atılıyor. Aslında bu memmedeyi korunacak, kurtaracak, esaslı duyguları tahrip ettiklerini, insanları takip ettiklerini. Bu insanların imanı takip olsun, çok fena oluyor insana. Bak, bizim mahallede tanıdık sevdiğimiz kardeşlerimiz var. İkisi de Müslüman, karı da kocalar, üç çocukla, dört çocukla, beş çocukla ayrılıyorlar. Neden? Hastalık var hastalık var ailelerde. Kadında hastalık var ya, erkekte hastalık var ya, ikisinde de az az var, bir şeyler oluyor. Dört çocuğu var, beş çocuğu var, ondan sonra ayrılıyor. Neden? İslam ile oynamaya gelmez. İslam ile oynadın mı, insanlar imansız olur. Bu iman nadiden işletti. İmanı kaçırdık, hayvandan beter olur, canavardan korkunç olur, kaplandan, sırtlandan, sırtlandan yırtıcı olur. Şimdi onu insanlar uzaklaştırırsın, zevkine düşürür, kumara alıştırırsın, ilişkiye alıştırırsın, sinemaya alıştırırsın, mütteşçen şeylere alıştırırsın, hani bakan ayıkları bir kutlaşırız, geri döndüremezsin artık, Dönemezsin. Yani hepsi alıştığı için, ayyaş insanın ilişkiyi bırakamadığı gibi, akdört esrar müsterdülükte onu bırakamadığı gibi, kumara alışan da bırakamaz, zinaya alışan da bırakamaz, o zaman tercihan olur. Aileler düzgür düzgür yıkılıyor. Demek ki o aileleri yıkanın efendim, yıkan kim? Suçlu kim? Kadın, koca. Evet, onlar da suçlu. Şimdi onlar da Allah bilir, Allah ayıracak ailelerde kim sütlüyse onun cezasını verecek. Ama bir umumi suçlu var ki, bu halkı, bu milleti İslam'dan uzaklaştırdı. Ailede kadının kocaya, kocanın karıya karşı vazifelerini, tavırlarını tahrip etti. Evladın anaya babaya sevgisini tahmin etti. Onun için çatır çatır bu aileden yıkılıyor. Kaç tane aile yıkılıyor? Sorma hocam, gazetelerde dünya kadar haber var, istatistikler yapılıyor. Korkunç bir boşanma salgınlar. Aa, gel, gel bakalım İslam aleminde konuşan kimseler. Toplanın, suç Çok kalabalık oldu. olsun. Şöyle bir toplanın bakalım. Bak siz İslam'ı tahmin ettiniz. İnsanların imanıyla oynadınız. Yoktur böyle şeylerin aslı, esası dediniz. Bak, milleti meydana getirilen aileler çatır çatır yıkılır. Millet yıkılıyor. yıkılır. Sosyal, sosyal dünyanın içtimali, dünyanın temel taşı nedir? Ailedir. Ailede huzur yok. Ana ayrılmış, baba ayrılmış. Çocuk ne oluyor? Çocuk da okulda başarısız oluyor. Ee, gelin bakalım başarısız çocuklarının suçluları. İzlediğiniz biz bak bu aileleri yittiniz, şu kadar vatan evladı, şimdi e, aile terbiyesinden, terbiyesinden mahrum, innen yılandan mahrum yetişiyor. Yarın öbür gün bu çocuklar, şimdi şimdi parçası ile elma erip yolluyor, çalıyor, yarın hırsız olur. Memur olursa rüşvet alır, asker olursa savaştan kaçırır. Gelin bakalım, hadi bakalım bunu nasıl tedavi ediyorsunuz? Bak şimdi, efendim, 500 bin tane sürdüğü çocuk var, 3 milyon tane sürdüğü çocuk var, neyse. Hadi bakalım, duyuruz Şu kadar gayrimeşr bir çocuk var. Hadi bakalım, ver hesabı. Kimse böyle bir hesap sormuyor, böyle bir bahkeme olmuyor benim. Hayalim 5 ben seviyorum bunu. Ama ahirette olacak. Ahirette olacağın Allah-u Teala Hazretleri insanların imanlarıyla oynayıp da çok olan milyonlarca insanı muhtul eden o insanlara düz cezayı verecek ama badem, karadip, basnağı. Aslında harap olduktan sonra, iş işten geçtikten sonra, derim ki benden gittikten sonra, aileler çatır çatır iyi topluktan sonra, evlatlar kürtleniştikten sonra, soyusuz olduktan sonra, hain olduktan sonra. Şimdi, bu bir milli felaket mi? Bunun peşine düşmemiz lazım Çalışmamız lazım Başörtülü, çalışkan talebelerim var. Milli küphaneye alıp, Milliyet kütüphanede okuyacak dilim öğrenir, kalınmıyor. Efendim eğer ise, aile ise alınabilir de bu anlamaz. Evler, yani evlenme yüzden mı gelsin senin şeyin? Yani Birçok şey, insan bekarken daha çok ilmi çalışmaya bak. İmanından dolayı başlıyor diyor. Sen aynı şekilde gidip mayolu kadınlara bir şey yapıyor musun? Yasak koyuyor musun? açıkçası bu koymuyorsun. Ya. Buna ne koyuyorsun? Böyle şey olur mu? Böyle şey öyle yapıyorsun, öyle yapıyorsun. Sonunda böyle oluyorsun. Çocuk yapmıyor kadın. Ailekte bağlı olmuyor. Biz Beccal yayınlarla vesaire bu ne kötülükler oluyor. Onun için Allah Teala Hazretleri onları ıslah etsin, bizi de uyandırsın. Onlar, ifsad etmeye, harap etmeye koşuşuyorlar da biz de okuyoruz. Biz <gülüyor> imar etmeye koyuyoruz. Almanlar koca Almanya tepeden yağmur gibi bomba altında kalktı, yıkıldı, yakıldı derken o kadar yeniden şıkkı imar ettiler daha güzel yaptılar. Onlar imar ettiler de biz taklifatı daha tamir edemiyoruz. Neden? Çalışmıyoruz. Hiç çalışmıyoruz. Yani bizim böyle bu vaazlarımıza bile de bakmayız. Bu vaazlar bir tesir meydana getirmesinden dinleyenin bir harekete geçmesi Şey yapması lazım. Ya! Müslümanlar çalışmıyorlar. Çalışmayınca da felakete doğru gidiyor. Felakete doğru gidiyor. Dünya gidiyor zaten bütünyle felakete. Batı gidiyor. Amerika gidiyor. Türkiye gidmiş. biz de sürgecekler. İsveç gitmiş. İsveç gitmiş. Tamamen çıplaklar. Sahilde çıplak gidiyorlar, Efendim bilmem aile. Ramız meklubu yok. Bana bir kaptan ile tanıştık, ondan şahı bir şahı söyledim. Sefere çıkıyormuş gemisiyle, bizim Müslüman kardeşimizle tanışıyor. Demiş ki, buyurun evimin anahtarı. Buyurun evimin anahtarı demiş. Anlayın şimdi nereye vardınız, daha önce bir süre. Ramız yok, ahlaklı bir şey yok neler söylemişse yani söylemeye utanıyorum yani öyle ahlatsızlıklar öyle ahlatsızlıklar oralarda var e şimdi biz Türkiye'de de öyle mi oldu? bizim memleketimiz İslam yani Büyük bir ıslantık olması lazım nasıl olur bu? kendi kendine olmaz ki çalışırsan olur şu sokakta oturanların hepsi evin önünü süpürse sokak temiz olur Bakarsa temiz olur bak bu bu camide eh, Allah sizden razı olsun sizler dar, sizler soğuk filan gibi Arkadaşlar yardım ettiler. Müslüman el koyduk. Müslüman kapılar açtık. Orası da oldunuz. Bu tarafta kadınlar şu yaşadı. Bak bir şeyler oluyor. Yarın bu taraftan badana başladık. Bu tarafa doğru gelecek. Çalışırsak oluyor. Yani hem beden çalışacağız. Hem mali destekliyoruz. Hem işler çalışacağız. koşturacağız hepimiz. Emekliyim. Ne iş yapıyorsun? Emekliyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne ya mutluyam işte. Dünya işlerden kurtulmuşsun. Allah sana emekli maaşla sağlamış. Buyur artık İslam'a bak. Canlı yazmak Hı -hı. Şimdi şehirlerin en üstünü en, en safta çarpışanlardır. Yüzlerini düşmanlar çevirmeyenlerdir dedik. Çevirmemekten imanın önemine geldik. Bu imanı bozunca milletin felakete uğrayacağını söyledik. Hadise dönelim şimdi. Diyor ki, ulaite yefelebbaltûne biz burası alâ minel cennet cennetin en yüksek efendim, köşk odalarında cennetin en yüksek köşk odalarında yan gelip sefa sürerler. İl saflarda şehit olanlar cennetin en yüksek köşk odalarında yan gelip sefa sürerler. Bir o yana yaslanırlar, bir bu yana yaslanırlar. Cennet sefa yeri. Orada, orada sefanın her fikri var. Onların o haline Yed haku ileyhim Rabbude senin Rabbin onlara diler. Öyle buyuruyor. فَإِذَا دَحِكَ رَبُّكَ لِلٰى عَبْدٍ بِي مَزْفِرٍ Bir yerde de senin Rabbin bir kula gülerse, fela hisâb-ı o kula hesap, hesap olmaz. Neler, nelere nail olur? Hiç memnun, Mevla gülüyor temizle. Sev, sevdiğini gösteriyor, sevdiğini sembolize ediyor. Mevla onu seviyor da ondan gülüyor. Güldü de, sevdi mi de, nelere masar eder? O söze gelir mi, tariflere sığar mı, sığmaz mı? Allah ﷻ Hazretleri cümle bizi o yüksek cilleri elerlerken eler. Esbalın nasi, in de Allah imamun alimim niye esbalın nasi? ve esbalın nasi? Buğumunda insanların en fazla etkisi, yani en güçlü kimdir? Biraz bir düşünün, insanların en faziletlisi diye Bakalım hadis-i ne çekeceğiz onu bulabilecek misiniz? Buyuruyoruz ki beylemlere hadimiz, اَبْدَلُ Allah'ın ilginde insanların en faziletlisi imam adil, adilûn. Adaletli imamdır. Tamam, başında sahibi olan, sırtında cibresi olan cami imamları yaşadık. Burdaki İmam'dan maksat, burdaki İmam'dan maksat idareci, İmam önderdir, adaletli önderdir, adaletli idareci. Idare, idare. En yüksek olanlar, İmam-ı Tebir derler veya Emrin-i İmrin derler veya İmam-ı Tebir, i̇mam Tebir denir onun makamına. Ötekiler de derece derece idareciler, emrinde başka kimseler olanlar, onlar da imam sayılır, onlar da önder sayılır. Adaletli olursa insanların en üstünde işte onlar. Adaletli çünkü ne yapıyor? Niye huzur din lazım Allah'tan insanlar için de adapası gerekiyorsa onu alır. Yani Allah'ın gücünü alır insanlara takdir eder. Allah insanları nasıl idare etmeyi emretmişken biz de adaletle, dürüstlükle ondan ayrılmıyesek hizmetle şey yaparız. Gür dürüstten olur. Akif memleketleri yapacak hizmet bulamazsın, su gelmiş, asrı, yol her tarafı halledilmiş, binalar güzel, parklar yapılmış. Allah Hayır. Allah, bu insanlara ne yapayım? Elimde para var, yapacak hizmet bağlamadık. Hiç böyle bir diğer var diyardan... Yok. Yo. Avrupa'yı gezince insan her tarafı pırıl pırıl görüyor, İslam diğerini gezince her tarafı terişanlıyor. Her tarafı terişanlıyor. وَيَا اِخُجُّ لِنَّاسِينَ بَعْضَهِمِ مِنْبَحَةِ İnsanların arasında bazısının bazısından hakkını alır. Yani şu haksızlık etmi. Edepsiz otur. Ver bakalım hakkını buna. Gel bakalım mazlum. Sen, sen korkma. Sen mazlumsun. Kavunun kabilen yok ama karşındakiler istersen mafiye çetesi olsun. Ben senin yanındayım. Canlarla okurum onları. Hiç felak etme. Ben senin hakkını onlardan alırım. ne kadar küremiş, devletlere hüküm ediyor. İtalya'da öyle, paralar sistem direklerinde falan bir öyle. Öyle şey olmayacak, adaletli idareci engelleyecek. Bu ihtimal yaptırtmayacak, e, müşkret meçhunu yazınıyla devletin işlerini çarptır, etkileyecek. İşler sıkıntı çekmelik de milletin yüzü görecek yapılan hizmetlerden dolayı. Böyle olursa işte o insanlar en oluyor. Allah. Hepimizde az çırsız idarecilik vası vardır. Hiç olmazsa evi idare ediyoruz. Yani en aciz, en böyle mevkisinin, bakamsız, yurttasız insan bile evinde babadır diye bir gürmet diyoruz. Yani babayı kapıdan girdiğin zaman tamam, işte o evin hakini sensin. Padişah sensin şimdi orada. Hadi buyur bakalım, adaletle Allah'ın emrini icra et, ev halkının fertleri arasında adalet edin. Adalet devam eder. اَفْقَلُ الْاِبَادَةِ وَطَلَبُ الْاِلِمْ Sonuncu hadisi şerife geldik. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ibadetin en üstünü ilim talep etmektir. Bizim şimdi bu hadisi şerif hem kısadır, kolayca hatırla kalır, en çok yapmamız gereken işi gösteriyor. Efselül ibadeti ibadetin en faziletesi, en üstünü Nedir? Mücret et namaztırmaktır Şu kadar gün oruç tutmaktır efendim, Şu kadar gün oruç tutmaktır Demiyor Peygamber Efendimiz Dikkatinizi çekerim Efselül ibadeti ne diyor? Talebül ilim İlim talep etmektir, ilim öğrenmek Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu anda ilim öğreniyoruz işte. Ne ilmi öğreniyoruz? Ahiret dinini öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyoruz. Dinliyoruz. Azmettik ki evimizde İslam'ı şey yapacağız, çevremizde İslam'ı efendim takip edeceğiz. Efendim işte dinin emirlerini öğreneceğiz vesaire değil mi? Ne yapmamız gerektiğine dair Peygamber Efendimizden tavsiyeler alıyoruz. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Evet şu anda yanımızda değil. Ruhaniyet yanımızda ama yanımızda değil. Sözlerini duyuyoruz. Tamam. Onlar takip edeceğiz ilim öğreneceğiz. Allah-u Teala Hazretleri hepimize zihin açıklığı versin. Şimdi insan aklımı almıyor der. Ben biliyorum. Kırklıkla böyle der. Aklı vermiyor hocam. Yaşlandım da bir sureyi bile öğrenemeyim. Ha. Koşan insanların koşan insanların 70-80 metre koştuktan sonra bir tıkanıklık gelirse. Artık hiç koşamayacağım. o Öldüldükten filan gibi bir duygu gelir, yalancı bir duygu. Koşarsan onu geçti mi daha uzun zaman koşarsın. İlk başta sen cennetin yoluna teşebbüs ettiğin için, bilim öğrenmeye teşebbüs ettiğin için şeytan sana zor gösteriyor, olmayacak diye Benim babam anlatır, kulaklarını sunlasın, hafızlığa çalışır. Dedemiz şehirdir, Allah şefaatine erdirirken validesi yani baba annem evladım Habur oldu demiş. Beni oraya kapatır dedi diyor. Köy yeri. Eve su gelecek, çarşıdan ki şey alacağım ben karloya gideceğim. İş yapacak, bir iş yapacak, yapacak. filan. Aman evladım senden hiçbir şey istemiyorum Habur. Yapamıyorum annem der. Anne derdim diyor. Yani okuyorum aklıma geliyor. Ve ben, ben yapamıyorum, yapamıyorum, yapamayacağım. Aman evladım sabret. Yapamıyorum ama aklıma girmiyor. Aman evladım serbet, aman evladım serbet. Üstüne varınca yavaş yavaş okuduğunuz zaman hatırımdan kalmaya başladı. Okuduğunuz zaman hatırımdan kalmaya başladı. Zihnim açıldı, intişan etti. Sonra hazırlığı tamamladım diyor. İlk başta bir zorluk gelir. Bilimde de öyle. Okuyorum hiç şey anlamıyorum. Bir daha oku. Gene anlamadım. Bir daha oku. Ne zamana kadar? Anlayıncaya kadar okun dinini yavak yavak anlamaya başladın. Söylediğini, duyduğunu hatırınızda tutamıyorsun. Tutmaya çalış. Bir tutacağım diye dinle, ondan sonra anlatmaya çalışırsa unuttun. Bir daha bak o zaman bir şeyle bak. Bu yeri unuttun. Bir daha bak. Bir daha anlatmaya çalış. Hadi Allah Başını ardı, basını sonunu beni unuttum. Bir daha bak. Bir daha oku. Bak bu dur. Dördüncü de oldu. Veya beşinci de oldu. Tamam. Bir bilgi sahibi oldun. Böyle böyle olurdu. Saten her şeyden en ilk başa gülterdim, zorluk sesi ilim yoldan bölünmemesin. O bir bahse okuyun. Genelde bu annen bir ayet okuyor, Peygamber Efendimiz'in i şeriflerinden bir hadis okuyun. Her gün bir hadis okuyunuz, bir ayet okuyunuz. Bir senenin sonunda bizi okuyacak oluyoruz. Böyle böyle olur. Her gün bir tane ayet. Dur öğle yemeğe yediğim gibi, ikinci yemeğe, efendim bilmem akşam yemeğe yediğim gibi şimdi benim bugün öğrenecek ayetimi öğrenemedim. Okuyacak ayetimi e, okuyamadım. Öğrenecek hadisimi öğrenemedim. Dört günde oraya geldim. Hoca 24 saat içinde bir ayet okuyacak vakit mi yok? Seninle biz seviyoruz, seni, seni şeytandırız, senin bacağını kıracağım, bu ayeti öğreneceğim derseniz öğrenirsin. Aklıma girmedim, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Böyle okudukça, insanın bir bu insan zihni acayiptir, çalıştıkça kuvvetlenir, insan hafızası da acayiptir. Ezberledikçe ezberleme gücü artar. Yani kullanıldıkça yıpranmıyordur. Allah öyle bir makine vermiş bize, kullanıldıkça iyi çalışır. Bazı motorlar vardır, motorcular, motor, şöperler bilir. Araba bir müddet gittikten sonra açılır, daha güzel çalışmaya başlar. İlk önce motor çalıştırırsın, Mustafa, ben, Mustafa sonra eder, stop Yolculuğa başlarsın, gidersin, 20 kilometre, 30 kilometre daha rahatlar. 150-200 kilometre gitti mi, motor açılır, hamur hamur böyle, hamur bir güzel çalışır, kalıcacık olur, tamam. Motor açıldı, hamur ayına oturduk gibi. İnsan zihninde böyledir. Hamad ilim arabiyle tutur etmeyin. Allah-u Teala Hazretleri bizi ilim öğrenirken, o yolda canımızı alsın çünkü Cennet yolumuzu. En güzel hal odur, ilim yolundayken ölmek. Öğrettiğinizi öğrenin, Ondan sonra da başkasına saptır. Öğrendiniz, hemen gidip başkasına söyleriz. Bugün bir adresi yerim o zaman. Ne kadar hoşuma gittiğini <gülüyor> dinle benden. Ya şu daşlayıp yapalım, daşlayıp yapalım. Yani da şey ya şu filmi söylediğini, ne dedi, daha başka dedi. Böyle bir şey yaptık. Başkasına öylece şey ecim hocam. Bilim öğrenmek, öğretmek, inleme veya onları söylemek, beşinci olmak her türlü. Dört tane işimiz var ya, ilim öğreniyoruz. Ya öğreteceğiz, ya dinleyeceğiz, ya da öğreneni, öğreteni, seveceğiz. Onlara muhabbetimiz olacak. Şu anda baktığım vaktim ilgisayettir ama ah benim de baktım olsa da onlara katılsam diye can atacağız, beni onun üzerine takılacağız. İşte. Beşinci olursa helal olacak. Olur. Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da onları seven olacak diye olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi hayırlı bilgilerle, ilimlerle mücadedeleyip, bizi de fakir meylesin. Hakkı hak olarak görüp tabir olmayı nasip eylesin. Batılı batıl görüp uzak durmayı nasip eylesin. Bu camiler doğrusu Müslümanlar iyi Müslüman oluver, oluverse bizim hemde geç kırıl kurul nurlanır. Amma camilerin Müslümanlarına bile tutuyorlar. İlkisi yoksa okumuyorlar ki. Sanıyorlar ki namaz bulmakta iş bitti. Sanıyorlar ki derviş olmakta iş Daha başladı. İşin bitimi nerede? bu konumda 7. nokta bak ol, oraya doğru yürüyelim yürüyelim çıka, çıka çalışıyor. Allah yardımcın olsun. ederim.